Ben 3 Aralık 2021 Aralık ayının ilk programında 95.0 Açık Radyo'dayız ve bir Cuma günü saat 13'te yine e, önce sağlık programındayız. Her zaman olduğu gibi konuğumuzun tanıtımını Ayşegül'den rica edin. Evet programa da bayağı sert girdik Yaşar Kemal'in e, sesiyle girdik. E, o zaman sözüyle devam edelim. Yaşar Kemal'in sözü, insan umutsuzluktan umut yaratandır diyor. Biz de o umudu yaratanlardan e, bir konuk seçtik. E, Profesör Doktor Talat Kırış bizimle. E, hemen ben tabii e, Talat Hoca'yı tanıyoruz ama e, katılınca e, biyografisini de okuyorum. Biyografisinde en çok dikkat ettiğim iki şey. Bir tanesi e, doğum tarihini tam yazmıştı. E, doğrusu pek kimse artık doğum tarihini tam yazmıyor. Bilmiyorum Burcu'nu mu saklıyor. E, doğum tarihini hiç yazmadan mezun olduğu yerlere geçiyor ama Talat Hoca böyle değildi. Doğum tarihini de yazmıştı. Bir başka e, dikkatimi çeken konu tabi Talat Hoca'mızı tanıyorsunuz zaten. Omurgu ve beyin hastalıkları ve cerrahisi uzmanı e, akademisyen ee, ama benim dikkatimi çekenlerden söz edeyim, 1983 yılında e, Türkan Saylan önderliğinde bir projede Van ve Hakkari'deki nepra tar taramalarına katıldığını görüyoruz ki, halk sağlığı yaklaşımı hep güçlüdür Talat Hoca'nın, demek ki 80'lerden geliyormuş diye anlıyoruz e, ve de, e, tabii e, çok tatlı ve çok hoşumuza giden biyografisinde şöyle bir cümle var. Otti İktisat Fakültesi'nde okuyan Ezgi isimli bir kızım var diyor. E, bu da en tatlı biyografinin parçalarından bir tanesi. Hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk. Sevgiler. Ee, e, e, Herkese merhaba. Herkese merhaba Talat. Sağ Sağol. E, çok teşekkürler bu yoğun programın arasında bize vakit ayırdığın için. E, madem e, Ezgi'den bahsettim ben de kitabın bölümünde... Talat refere etmiş, Omega yayınlarından 2020'de çıkan Buda'nın Kalbi kitabının çevirisinde ezgi yapmış. Böyle de bir şey yani evet. üretken bir aileyle karşı karşıyayız galiba. <gülüyor> evet Peki, evet öyle <gülüyor> yoga'ya memaklı ee, o işlere galiba şimdi bir tane daha çeviriyor zannediyor. Ne güzel, evet. çok, iyi, çok iyi. Peki evet Ayşegül, Talat Hoca'nın biyografisinden bahsettin. Gerçekten de Profesör Türkan Saylan'la birlikte Van'daki lepra hastaları üzerine alan çalışması, sağ çalışması. tabii oradaki deneyimler ve bir İstanbullunun Anadolu'yu ve Anadolu kültürünü, Anadolu insanının tanıması. Fakat kitabında onları çok hoş anlatıyor. Tabii kitabında dip duruyoruz hemen belirteyim. Beyine giden yol, bir beyin cerrahının anıları doğan kitaptan çıkan. Bu kitabı e, hararetle de tavsiye ederiz dinleyicilerimize çünkü e, gerçekten bu önemli e, e, cerrahi alanında yapılanları e, çok da keyifli bir dille ama kendi bütün tıp öyküsünü anlatıyor. Biz de sevgili Talat Kırış'la bu e, süreci e, anlattıklarını biraz konuşmak istedik. Ayşegül önce senin sorularına başlayalım istersen. E, ne soracaksın? Evet, e, biz biliyorsunuz son sorulacağı baştan soruyoruz. E, kitaba tabii ki geleceğiz de Kitabı, e, kitap çok önemli bir tanıklık öyküsü. Onu konuşacağız ama şu güncele gelirsek e, tıpta uzmanlık sınavına giren hekimlerin cerrahiden uzaklaştıklarını görüyoruz. Talat Hoca çok iyi bir örnek. E, fakat onun T24'teki yazılarından bahsetmedik biyografide ha. T24'teki yazılarını da takip ediyoruz orada bazen iğneyi kendine de batırıyor Talat Hoca yine aynı şeyi isteyeceğiz Talat Hoca'dan çünkü dürüstlüğüne de çok inanıyoruz acaba bu uzaklaşmada e, tabi toplumsal unsurlar, dış unsurlar elbette ki var. E, hukuki, sağlıkta şiddet elbette ki var. Fakat hiç mi hocaların e, payı yok bu öğrencilerin e, cerrahi dallardan uzaklaşmasında? Biraz serttir cerrahlarımız çünkü. Evet. E, tabii e, yani bu meseleyi ben kitapta da yazdım. E, yani cerrahide bir hiyerarşi şey var. Bir yere kadar tabii e, olmalı da ama e, bu e, liyakattan çok sadakatin ön planda olduğu özellikle İstanbul Üniversitesi'nde e, benim Bizans'tan e, teravuz etti dediğim e, skolastik eğitim sistemi e, tabii birçok e, üniversitemizde de öyle ben e, birçok yeri biliyorum Ankara'yı da biliyorum. Ee, bu sevimsiz. Elbette böyle olmamalı. Kitapta da yazdım ben. Yani öğrenci hocadan korkmamalı. Asistan korkmamalı. Saygı duymalı. Saygı duyduğu için ona inandığı için sözünü dinlemeli. Ee, ve her zamanda eleştirebilmeli. Soru sorabilmeli. Ee, ona inanıyorum. O var ama Ayşegül Yani bu hep vardı bir yandan baktığınız zaman. Yani bizim zamanımızda da vardı. Bu tek başına bir neden değil ama Tabii bu ıı, yeni kuşak, işte Y kuşağı, Z kuşağı daha e, bunlara e, hemen tepki verebiliyorlar. E, biz biraz daha e, tevekkül içinde mi diyeyim? E, Hatta hatkar. <gülüyor> evet, e, idare ediyorduk. Şimdi öyle bir e, müdanası yok bu kuşağa. E, i̇yi ki de yok aslına bakarsanız bir yandan. E, ama... Bana sorarsanız yani işte e, bu şiddetten kaçınma, nöbetler, uzun nöbetler, e, bunun sonunda elde edecekleri bir e, işte ne olacağının büyük bir soru işareti olması, ekonomik e, olarak e, ellerine ne geçeceğinin büyük bir soru işareti olması da hep var. Çok Almanya'ya gidiyorlar, ben Almanya'ya gidenlerle de konuşuyorum. Orada da mesela çok büyük bir gelir elde etmiyorlar aslında. O e, Belki bu sizin söylediğinizle alakalı o huzuru buluyorlar. Yani çalışma saatleri belli. E, Almanya'da e, şef geleneği vardır ama artık Almanya'da da kimse kimseye böyle o kadar e, sert davranmıyor görece. E, yani kısmen diyeceğim sizin sorunuza cevap olarak. <gülüyor> Ama ben kendi adıma hiç öyle bir hoca olmadım hayatım boyunca. <gülüyor> evet. Peki e, baktığım zaman biraz önce öğrenciyken eee Sayın Türkan Saylan'la o çalışmaları sonrasında İstanbul Tıp Fakültesi'nden bilim ana bilim dalında bu e, uzmanlık e, ihtisasını yapıyorsunuz. Sonra Amerika'da Barrow Nöroloji Enstitüsü'nde üst ihtisas. Çeşitli uzmanlık derneklerinin kuruculuğu, yöneticiliği, halen Dünya Neuroşiroji Dernekleri Federasyonu'nda Beyin Damar Hastalıkları Komitesi Başkanlığı. Ve Akdeniz... Ge geçen ay bitti. Geçen ay bitti. <gülüyor> e, yıldan yıldan bitti. geçen ay bitti. 4 yıl daha sonra geçen ay bitti. Hayırlı olsun. Ama Akdeniz Beyin Cerrahları Derneği Eğitim Komitesi. O var. devam ediyor. Devam ediyor herhalde. Şimdi de Koç Üniversitesi Beyin Cerrahi Bölümünde görev evet. yapmaktasınız, çalışıyorsunuz. Ee, bir sürü aslında biraz önce Ayşegül'ün bahsettiği konu ama sizin de meslek hayatınızda, özellikle İstanbul Tufak Fakültesi'ne görev yaparken siz bir takım şiddet olaylarıyla karşılaşmışsınız galiba. Evet. Hani, evet. Yani insanlar, dinleyicilerin ilgisini çekecektir. Yani susurluk kazasından sonra da galiba. Orada evet. yaralananlar bir takım ünlü isimlerin evet. hastanede yatışı ve oradaki öyküleriniz de var. Sağlıkta şiddet önemli bir konu. Biraz önce değindiğiniz konuda hem liyakat ve hocaların tutumu, asistan hoca ilişkisi hem de e, Tabi Almanya'ya gidenler herhalde e, Alman hastalardan dayak da yemiyorlardır. Saldırıya evet, var. Evet, yani evet. var yani. ya o, o önemli bir sorun. Ben Türk Növüşücü Derneği Başkanlığı da yaptım ve başkanlığın döneminde bu sağlıkta şiddet meselesiyle ilgili e, özel e, hem kombilerde oturum yaptık hem ayrı bir çalıştay düzenledik onunla ilgili. İşte hukukçuları de bir araya getirdiğimiz. Hatta ee, film, e film dizi senaristlerini ve yapımcılarını ile bir toplantı yaptık ki dizilerde e, bunu göstermeyin. Yani işte eee da bir problem olunca gidip yoğun bakımın camını çerçevesini indiren insanları göstermeyin. Bu doğal bir tepki değil de bir yanlış bir tepkidir diye. E, evet bunlar dolaşıp Türkiye'de maalesef çok artıyor. Aslında genel bir şiddet ortamı var zaten Türkiye'de. Ee, bu beni çok gerçekten rahatsız ediyor üzüyor sokaktaki şiddet müthiş artıyor ee, dün değil evvelsi gün bir kızcağız gördüm bu e, tuvalette dayak yemiş yani dur durduk yerde birisi saldırıyor kıza yüz facı olmuş ee, işte bir e, sosyal medyasında bana bakmadı kimse deyince bir arkadaşım aradı ben de gelsin ben bakarım dedim yani çok üzücü ee, sokakta insanlar e, dövülüyor, kadın şiddetini zaten biliyoruz, LGBT'lere yapılan şiddeti biliyoruz ama artık çok gündelik oldu. Tabii bu hastalardan hekimlere de çok yansıyor ve çok şikayetçi genç arkadaşlarım. Yani görüyorum e, yalnızca bunu fiziksel şiddet de değil, yani e, sözel şiddet var e, tahmin etmezsiniz, cinsel şiddet var yüzde beş. Ee, araştırmıştım. Ee, Sağlık Bakanlığı vevilerini konuşuyorum. Artı şikayet ediyorlar. Her yere şikayet ediyorlar. CİME ve BİME ve bilmem ne ve Valiye, Rektöre ona buna yani şaşırmış vaziyette çocuklar. Yani e, gerçekten e, uzaklaşıyorlar CHV'den. Ayşegül. Evet e, kadına şiddetten bahsettik aslında e, biraz o konuya da bir değinelim cerrahları konuşuyoruz, e, cerrahi konuşuyoruz. E, Cerrahlarda e, kadın erkek oranına baktığımızda e, burada bir e, cinsiyet eşitsizliğini görürüz. E, erkek cerrah çok daha fazladır. E, burada e, cerrahların ekosisteminde kadını barındırmayan bir unsur mu var? Yani bu ıı, eskiden kesin vardı öyle söyleyeyim ama bu ıı, önemli bir ıı, değişim içinde yani dünyada da bu vardı. Bundan herhalde 6-7 yıl önce tam süresini hatırlamıyorum ama Amerika'da ilk defa ıı, beyin cevaisinde kadın asistan sayısı erkek asistanlığı geçmişti. Bu sevindirici bir şeydi. Bizim ülkemizde tabii hala ıı, çok fark var yani... Iı, Yüzü aştı mı bilmiyorum. 70'lerdeydi. Şimdi yüzü aşmış olabilir ki 2000'e yakın beyin cerrahının arasında 100 civarında bir kadın beyin cerrahı var. Ee, ama hızla artıyor. Ee, ben özellikle kadınların bizim mesleğimizi çok iyi yapabileceğini düşünüyorum. Çünkü beyin cerrahisi kaba bir iş değil. İnce bir iş. Mikro cerrahı gerektiriyor. Yıllar önce bir kadın asistanımız bir gün kafatası kemiğini kırdı. Kıramadı ve oturdu ağlamaya başladı ameliyatta. Ben bu işi yapamayacağım bu kim diye. Ya dedim bu, bunlar artık geride kaldı. Yani el gücüyle kırılmıyor. Motorlar var sen merak etme yaparsın dedim. Yani e, mikrocevrayı iyi yapmakta. Yani e, kafatası kemik kırmakta değil. E, genelde böyle bir şey var ama bu hızla değişiyor. Çok artıyor ve e, bence... E, Cevra'yı klinikleri kadınlara alıştı. E, yalnızca asistan değil, çok sayıda kadın hoca da var artık. E, hala yeterli mi? Değil. Ama e, sevindirici bir şekilde artıyor. Şunu söyleyeyim ki bizim derneğimizin şu andaki başkanı bir kadın Ceva. İlk defa tarihinde. Dolayısıyla e, fena değil yani bence. <gülüyor> İyi Tekrar kitaba döneceğim. Tabii e, çok keyifle okuyacaktır ilgilenenler e, kitabı. Biraz önce Ayşe Gülen'e belirttiği gibi biz hararetle tavsiye ediyoruz ama özellikle Ayşe Gülen, ben İstanbul Fakültesi e, kampüsünde çalışmış insanlar olarak ya da yetişmiş insanlar olarak ee, bu e, bir takım anılar, e, mekanları falan da iyi bildiğim için insanları da e, çok keyifli okundu bizim tarafımızdan. Özellikle Temel Bilimler Bodrum katındaki Tavşanları Öykün ki o bizim binaydı. <gülüyor> hem, hem de e, DETAM'da, Deneysel Tıp Araştırma Merkezi'nde yıllar önce asistanlık itisas tezinde galiba ee, hani kaçak girip yani çok zor koşullar tabii. Sağ olsun eğer bizi de dinliyorsa buradan kulaklarını çınlatalım. Prof. Lütfi Eroğlu'nun sizi Uludağ Üniversitesi'nden ee, avşan evet, bulması evet, diye. Ee, yani evet. onlar da keyifli, evet. e, kitabın keyifli tarafları. Lütfi Hoca okumuş kitabı e, aradı beni ve e, oradan sonra hatırlamış tabii okuyunca. Gerçekten e, hep severdim. Çok e, örnek bir e, yani, e, evet. hocaydı. Siz tabii daha yakın çalıştınız temel yani, bilimlerde evet. ama sağ olsun. E, yani düşünün ki bir beyin çevresi asistanlarına işte okulun hocası el attı yani ya. hiç bir alakası yok ilgisi yok aslında. Evet. Sağ evet. olsun. E, tabii bir, bu arada bir takım bürokratik e, sorunlarda yaşadınız. Siz e, yönetim kuruluna sokulmayan evraklardan. E, işte, Demek, e, evet. E, depremdeki çalışmalarınız, 99 depremde. Ondan sonra da o çok ilginç çok acı bir şey, e, hasarlı bir bina e, ve neurolojik müdahale gerektiren hastalar. Ama daha sonra da 22 yıl o hasarlı binalarda çalışmaya sürdürmekle. Bunlarda bu ülkenin ne yazık ki gerçekleri galiba. Bilmiyorum evet. gördünüz mü İstanbul Tıp Fakültesi Kampüsü'nde nöro nöroloji binası yeni bir yeni derdi. Evet, evet. Ne olmuş? Evet. evet. Ee, Ayşegül, bir kitaba dönelim galiba. istersen. Ee, ne söyleyeceksin kitaptan? Başından başlayalım. Sizin hekim olma maceranızdan ama başlangıcından hem neden hekim olmayı özellikle beyin cerrağı olmayı istediniz? Bir de biraz olaylı olmuş bu tıp fakültesine giriş sanıyorum. Evet, Belki evet. ondan bahsedersiniz. Yani aslında şöyle söyleyeyim. Hekim olmak gibi bir isteğim hiç olmadı. Daha ilk günden beyin cerrağı olmak istedim. Hatta yani o yöre gitmeseydim de yapmayacaktım hekimlik. Hı. Nedenini ben de soruyorum kendi kendime. Zannedersem 1968 yılında annem bir bel fıtığı ameliyatı olmuştu ve bir bence evvel yapmıştı onu. Ee, 7 yaşındaydım ben. Ee, o zaman bir mektup yazmışım anneme hastanede. Yani bak ben de ileride işte büyüyeceğim bunları bence alacağım sana yardım edeceğim. Herhalde oradan aklıma gelmiş. ...astronot ya da birinci almak gibi bir şey projem vardı. Ee, Astronot olamayacağımı anlayınca ve yöneldim. Evet, tıbbi kazandım da tabii internet falan yok o zaman. Ee, mektup gelene kadar Ankara'da asıyorlardı bir şeye. E, Yökün önünde e, bir kapının üstüne. Kuzenim gidip bakmıştı. Hayırlısı olsun, ziraat fakültesini kazanmış Talat diye <gülüyor> bir bilgi geldi... Epey bir endişe etmiştim o zaman yani yanlış mı hani kaydırır o zaman kutucuklar dolduruyorduk ya şimdi hala öyle mi bilmiyorum. Ee, kaydırdım mı acaba kodu mu yanlış yazdım diye. Ee, gerçi yani ziraatçı da olsam fena olmazdı şimdi bakıyorum da çok popüler bir sürü doktor işi gücü bırakıp zeytinciliğe şarapçılar dönüyor. O konuya birazdan diyeceğiz. sen de bir yelkenciliğe yelken açmış durumdasın. Evet, evet. e, oradaki maceraların kitapı yer almıyor mu? onu da dinlemek isteriz biraz sizden de. Bir sonraki kitapta. <gülüyor> Öyle mi? <gülüyor> ne güzel. E, evet daha sonra tıp girdikten sonra tıp fakültesinde e, daha sonra tıbbiyi kazandıktan sonra o eğitim süreci biraz önce değindiğimizi e, Türkan Saylan'la e, yaptığınız o, e, ve çok öğretici olan e, yaptığınız. Olağanüstü. Hala yıllar geçmesine rağmen aradan o deneyim, o Türkiye gerçeğiyle karşılaşmak herhalde çok çarpıcıydı değil mi? Tabii. Yani o birkaç boyutlu bizim açımızdan önemliydi. Bir defa Türkan Saylan çok özel bir insandı ve onunla yakın olmak, doğrudan ondan ders almak. Ders almak derken tabii tıbbi dersi kastetmiyorum. Hayat dersi almak müthişti. Yani şimdi geriye dönüp bakıyorum da onun o yaşında bizim gibi e, tırnak içinde zıpır diyeceğim işte 9-10 öğrenciyle bir minibüse binip de e, Elazığ'dan Van'a gitmesi e, yani müthişti. biz Bizi idare etmesi e, hem yani öğretmen-öğrenci ilişkisini koruyarak hem arkadaşlık yaparak hem ufkumuzu açarak ee, ve o geziye katılanların hepsi e, işte 25 yıl sonra bir kitap yazdık beraber Türkan Hanım yazmamızı istedi ee, hatta biz onu geciktiriyorduk bir gün çağırdı ben dedi öleceğim şu kitabı bitirin de artık <gülüyor> basılayım diye e, yer gök dört duvar diye Cumhuriyet yayınlarından çıkan bir kitap yazmıştık e, öte yandan da senin dediğin gibi işte e, kendimiz yani solcu olan bir takım gençler ülke hakkında dünya hakkında e, ahkam keserken bir anda e, ülke dediğimiz şeyi hiç tanımadığımızı e, hiç bilmediğimizi kendi küçük e, işte e, yuvamızın dışından haberdar olmadığımızı fark ettik. Hani işte okumuş çocuklardık <gülüyor> daha çok işte. Gurjuva ailelerin çocuklarıydık öyle söyleyeyim ee, ama hiç bilmiyorduk yani mesela Kürt gerçeğini e, hiç bilmiyorduk yani bir anda gittik ve Türkçe konuşulmayan bir dünyayla karşılaştık konuşulmayan derken sıfıra yakın bir Türkçeden bahsediyorum yani hani köyde bir kişi askere gidip gelmiş işte o birazcık biliyor e, tabii çok etkiledi ve e, yıllar içinde hep takip ettim tabii oraları. E, ve hala e, ülkenin en büyük sorunu bana sorarsanız yani bu e, adaletsizlik, eşitsizlik ya da ne adına ne derseniz neyin işte. Onunla karşılaşmak etkileyici oldu. Tabii hemen akabinde de hepimiz mecbur hizmete gittik. E, bir kısmımız o bölgeye gitti. Ben Konya'ya gittim. E, ama e, bütün hayatımıza damga vurdu orası, evet. O o bölge'den bir hasta sonra İstanbul'da siz de karşılaşıyorsunuz, değil mi? O da iyiydi. Evet, evet, evet. O, o, o çok güzel bir keh. Hala o insanlarla ilişkim devam ediyor. Ee, Bahçeşehir köyünden bir inşaat işçisi düşmüş, birkaç hastane dolaştırdı, bize gelmişti. Gecenin bir vakti bacakları işte hareket etmiyor. Ben gittim. Ee, işte hani nevelisin dedim. Vanlıyım deyince nevesinden dedim. Tabii ee, Bahçesaray dedi, Müküs yani deyince çocuğun gözlevi açıldı. Tabii. Evet. Hangi köydensin dedim. İşte oradan köy muhtar ne yapıyor falan. Çocuk böyle bir anda evet. ee, çapa acilinde ee, bütün köyü tanıyan mezve bilen bir doktorla evet. karşılaşmış oldu. Ee, i̇yi de oldu yani o günün şartlarında yaptığımız ameliyat işe evladı. Ee, hala beni ararlar. Daha yani bir, bir ay olmadı abisi. Ee, çok e, iyi insanlar, çok temiz insanlar. Çok güzel analar evet. yani Evet. Ayşegül. Bunları bir kez daha okuduktan sonra konuşunca şunu düşünüyor insan. Bir hoca, bir akademisyen bir insanın hayatında ne kadar belirleyici olabiliyor değil mi? Yani ailesi elbette ki belirleyicidir. Ama üniversite yolculuğu ne kadar belirleyici. Bu yüzden üniversitelerin, üniversite ölçüsünde olması, hocaların e, hoca ölçüsünde, evrensel değerlerde e, olması ne kadar önemli, yetişen bir nesil var. açısından e, diye düşünüyor insan. Tabii bunu konuşacak çok şey var. Belki hocam bir müzik arası verirsiniz diye düşündüm. Evet, sonra. evet, biz iki üç parça dinliyoruz. Bu program sırasında seni dinlendirmiş oluruz. İlk parça Robert Plant ve Alison Cross geliyor. Can't Let Go. 95.0 açık radyodayız ve Prof. Dr. Talat Kırış'la e, kitabı Beyne Giden Yol, Bir Beyin cerrahının Anıları Doğan Kitap'tan çıkmıştı. E, bu kitabı konuşuyoruz ve e, Talat'ın anlattığı o ilginç e, yaşam öyküsü e, kitabının öyküsünü dinlemekteyiz. Ayşegül bir şey soracaktın, evet. çok ayrıcılar var deyip merak ettim bir konu. Ee, şey Biz arada da konuşuyoruz, arada konuştuklarımız da tabii dinleyicilerden saklamayacağız. Onları da daha sonra soru olarak soracağım. Ben hiç merak etmeyin sevgili dinleyiciler. E, bu kitapta anılar çok, detaylar çok canlı, çok renkli anlatılmış. E, çok sorulmuştur size. Biz de biz soralım. Günce mi tutuyorsunuz? Günlük mü tutuyorsunuz? E, evet, soruyor okuyucularım. E, tutmuyorum e, açıkçası. Ama ben anlatmayı çok seven bir insanım. E, Annem de çok güzel anlattı. Hatta bazen e, bir filmi e, izlemeyip annemin anlatmasını tercih ederim. <gülüyor> <gülüyor> Daha mükemmel olur. Evvel de biraz ondan gelmiş. E, hep anlattım yani bir takım hikayeleri. E, değişik zamanlarda, değişik yerlerde. Böylece bütün o canlılığıyla aklımda kaldı. E, Tutmuyor yani günce tutmak iyi bir şey olurdu belki ama e, anlata anlata unutmadım yani öyle diyebilirim evet o zaman bir soru daha sorabilir miyim e, Selim Lütfen. hocam e, tabii. E, unutamadığınız bir hikimlik deneyiminiz var mı e, yani tabii çok uzun bir e, hekimlik yaşamı var ama hani şu, şu dönemi e, şunu hiç unutamadım e, dediğiniz bir şey yaşadınız mı ya aslında iki şey söyleyeyim. Bir tane değil iki tane söyleyeyim. E, tabii çok çok fazla şey var sizin de dediğiniz gibi. E, bir tanesi Gezi'deki hekimlikti. E, yani benim tüm hayatımı bir yere koyarsanız onun en güzel e, 30 günü e, Gezi günleriydi diyebilirim. E, gerçekten e, yıllar sonra nasıl Pavis komünüyle ile ilgili kitaplar yazılıyor eminim Gezi ile ilgili kitaplar da yazılacak daha doğru düzgün yazılmadı ee, ben onun çok kendiliğinden e, çok dürüst ve e, çok e, yani doğru bir hareket olduğunu inanıyorum ve Gezi'de de İstanbul Tabip Odası çok e, başarılı bir e, sınav verdi açıkçası e, tamamen hekimlik ilkelerine bağlı kalarak e, ve çok e, demokratik bir şekilde e, hekimleri ve katılan hekimleri örgütledi gönüllülük esasına göre ve e, tamamen insanlara yardım amaçlı bir hekimlikti ve ben de orada bulunmaktan mutluluk çok sayıda insanı tedavi ettim yani bu gaz e, işte biber gazını söylemiyorum zaten artık herkes biber gazı tedavici uzmanı olmuştu yani halkta tasitli sular şunlar bunlar ama şeyi hatırlıyorum İstanbul Tabip Odası'nın veri ne bu makine mühendisleri odasının oradaydı İncilay Hanım e, duruyordu orada. E, i̇şte ondan malzemeler alıyorduk. E, ben 4-5 kişiyi stapler attım hatırlıyorum gaz şey kafası yarılan kanayan. Tabii rahmetli Balfinle biraz ilgilendim beyinle ilgili bir olay olduğu için babası bana gelmişti hatta okmeyden da ameliyat olurken e, o ameliyata katılmak istedim en azından destek olmak amacıyla ama izin verilmedi e, yani katılmak da ameliyatı ben yapayım demedim de hani destek olarak bir e, abi olarak orada bulunmak istedim ama e, olmadı. Bir tanesi gezi süreciydi. Bir tanesi de e, Havana'da ameliyat yaptım. Küba'da beni davet ettiler. E, üç bir ademler hastanesi. <gülüyor> Küba'nın en iyi hastanesi. O da çok unutulmaz bir e, anıdır benim için. Yani Küba'da Havana'da ameliyat yapmak. Hani çok şükür çok şükür <gülüyor> Nazım'ın Havana'da yazdığı gibi benimki de şükür bugün de gördüm oldu yani. Bir cerrah olarak oradaki tıp için ne söyleyeceksin, Küba için? E, tabii orada halk sağlığı çok e, önemli. E, bu aşı işine, kanser e, aşıları işine çok geliştirmişler. E, beyin cerrahisi biraz daha teknik bir iş. Yani e, biraz teknolojiye dayanıyor. Yani o, o konuda çok e, ileri olduklarını söyleyemem. Geri de değillerdi yani e, onu da söyleyemem ama hani, e, daha ortalamaydı ama onun dışında e, bugün bile benim birçok hastam e, Küba'ya gidip e, kanserle ilgili immünoterapi olmak istiyor. Bazen oradan ilaç getirtiliyor. O konulara tabii çok, yani belli bir kaynak var. O kaynağı ne veya ayıracaklarına karar vermişler ve o konuda da çalışıyorlar ve çok da başarılılar. Evet evet o öncelikleri bizim alışa geldiğimiz Batı tıbbından biraz farklı. Evet, tabii, Ama o tabii. koruyucu hekimlik açısından bir moleküler evet. biyoloji enstitüleri yani var ve orada... Evet. DNA teknolojisinden ürettikleri hepatit B açısı falan gayet kaliteli aşılardır. Evet, evet, var ama Bil yani evet. O konularda bir de tabi bunu Covid aşılarında da görüyoruz. İşin bir de ticari yönü var yani Batı tıbbının kendisi dışındaki gelişmeleri hani görmezden gelmesi gibi bir durum var ki bu önemli bir nokta buna dikkat etmek lazım yani sadece Amerika'dan ya da İngiltere'den çıkan iyidir şeklinde bir yaklaşım. Bir şey yok, Eksik kalan bir şey var. Evet. evet. evet. Peki daha sonra bir Amerika yani e, bu tıp öyküsüne değinirken e, yurt dışında deneyimler var. Orada da ilginç şeyler var. Yani hani derler ki buradan giden cerrahlara dokundukmazlar öyle bakar cerrahlar. O, sen farklı yaşadın. Neler gözlemleri? Yani orası şey e, dünyanın en iyi merkezlerinden biriydi açıkçası. E, hala da öyle. Baronevoloji İstitüsü Arizona'da böyle e, hani Arizona Amerika'nın uç bir yeri. Ee, çok parlak bir e, genç e, beyin cerrağı e, olarak Doktor Spesler, şimdi emekli oldu benim hocam orayı kurmuş ee, bu 2. Dünya Savaşı'nda e, Almanya'dan transfer edilen fizikçilerden birinin oğlu ben babasıyla da tanışma fırsatı bulmuştum ee, ve olağanüstü bir yer kurmuş bu ee, benim için çok önemli oldu. Tam da demin e, Ayşegül Hanım e, bana ilk soruyu sormuştu ya hoca e, asistan ilişkisi. E, Spesler çok e, değişik bir e, insandı. E, Cevah olarak bir gün sesini yükselttiğini görmedim. E, günde 7-8 ameliyat yapıyordu. Çok zor. <gülüyor> yapıyordu. E, olağanüstü bir saygı duyuyordu onunla çalışanlar. Ama ne bileyim mesela Bizde olmayacak bir şey. E, Vizit sırasında e, ikinci sene asistanı ayaklarını bir yere uzatıp masaya e, spesleri dinleyebiliyordu. Yani <gülüyor> tabii farklı bir kültür. E, ama ondan çok şey öğrendim. Yani Cevrahlık e, da öğrendim. E, çok aktif e, outdoorcu insanlardı bunlar. İşte pazar günü bir gün şey, hayk yapmaya çağırdı. Tamam dedim gelin kaçta buluşacağız? E beşte dedi şeyde ol dağın ya dedim doktor Spes de her gün zaten saat dörpte beşte kalkıyoruz geliyoruz yani pazar uysak olmaz mı dedim. <gülüyor> yok yok sen beşte gel dedi. Ee, evet öyle bir güzel bir zaman geçirdim. Orada ben tabii CV çalışma yaptım. Yani özellikle kader var arada, anatomik bir CV teknik geliştirmesinde e, çalıştım. E, çok şey ya yani benim açımdan da iyi oldu. Sonra yayınladık da tabii o tekniği güzel oldu yani. Bir de kesik baş öyküsü var değil mi? <gülüyor> evet, kesik baş öyküsü bizde bitmez kesik baş. TY24'te de bir kesik başlar diye bir şey yazmıştım ben. Hem e, folklor'dan başlayarak. E, o yani biraz da utanarak söylemeliyim ki e, bir bir öyküsü maalesef çünkü gene o, o hoca e, asistan ilişkisi çerçevesinde e, Ali abi bir gün e, Profesör Ali Can Bolat bir e, ameliyat tekniği çalışmak üzere beni odasına çağırdı. Belirledi bir kesik baş getir de dedi, e, bir çalışalım dedi. Sanki hani bakkaldan satılıyor kesik baş gibi. Bunu hani bu kadar doğal söyledi ki. Ma tabii hocam dedim ben de aynı doğallıkla. E, Sonra tabii kesik baş nereden buldum? Anatomiden gittik. Ee, Ahmet benim sınıf arkadaşımda. <gülüyor> Ahmet dost Ahmet'e söyledim. Sana dedi kesik baş falan veremeyiz dedi. Kadar. Ben şuradan hemen ben elde de testlere falan hazır yani bir tane kesip alayım diye. <gülüyor> Onlar dedi öğrencilerin dedi. Ee, öyle mi dedim. Peki dedim hemen kıdemsiz, benden kıdemsiz asistanları topladım. Kimsesizler mezarlığına gidip bu akşam dedim şey alıyoruz siz bir tespit edin bakalım İstanbul'daki kimsesizler mezarlığı neredeymiş. İşte akşam buluşalım alalım gidip şeklinde. Ee, sonra e, bir anatominin personeli vardı ben ameliyat etmiştim ona o zaman akademili asistanım. O dedi abi sen bir baş arıyormuşsun dedi kesik baş. Evet dedim sen akşam dedi anatomiye gel dedi. Ben herhalde dedim bir tane kadavadan kafayı kesip alacağız yani o öğrencik Meğerse bizde bir anatomi müzesi varmış. Hı. Ben yani işte İstanbul Tıp Fakültesinde öğrencilik yaptım, nükses yaptım. Ben böyle bir şey bilmiyordum. Bayağı bir müze yani. Gece müzeye girdik. O müzede de bir faunosun içinde bir kesik baş vardı. Ee, onu çaldık resmen. Yani biraz ayıp bir şey ama e, hani kimsenin haberı olmayan bir müzede doğruca sefer <gülüyor> biz onu almış olduk. Eee işte sonrasında da tabii komik oldu. Yani o o baş Hogwarts'a çıktı falan. Bir bizde psikiyatride tam bir personel vardı. Onu götürdü. Talat Bey hastanın başını kesmiş diye böyle koridorlarda başı çıkarttı falan. Bayılandı, bayılandı. Hmm. öyle bir işte komik hikaye. Eee evet. kapalı. açıyorum hocam. Ee, Sürreel öykü gibi hayatınız bence. Yani bu e, hiç anı değil öykü olarak yazılsaydı tam böyle e, bir sürreel öykü e, hissi veriyor. E, biraz daha günümüze gelirsek bu son iki yıla. E, pandemi de e, tabii beyin cerrahisi biraz uzak ama e, neler öğretti size pandemi? Ben yani birkaç boyutta söyleyebilirim, birkaç katmanda söyleyebilirim. Evet. Bir defa mesleki olarak e, önce söyleyeyim. E, ben e, eldiven lasta muayene etmezdim. Eldiveni yoğun bakıma girdim. Hasta muayene edeceksem takardım. Yoğun bakımı e, dışarıya, içeriye taşımayayım diye. E, şimdi eldiven lasta muayene ediyorum. Maske tabii takmazdık. Hatta ben defalarca Çin'e gittim, Japonya falan. Orada maske takan insanları Kore'de görünce Allah Allah. Bunlar niye maske takıyor diye de yadırgardım. E, maske takmayı öğrendik. E, el hijyenimize bu kadar dikkat etmezdik. Yani, yani iki devirde de yıkamak şey. E, mesleki açıdan bunları söyleyebilirim e, benim için. E, aşı işini falan bir kere eve bırakıyorum. Burada tabii bu işi çok iyi bilen insanlarda konuşurken. E, ama e, felsefi olarak da tabii yani bizi çok etkiledi e, bu pandemi işi. Bir defa içinde yaşadığımız ve çok e, solit gibi gözüken dünya kapitalist sisteminin ne kadar kırılgan olduğu ortaya çıktı. Yani bir e, dağılı verdik koca sistem. E, eşitsizlik dünyadaki ne kadar yoğun bir anda ortaya çıktı. Yani bu aşıların ulaştırılması, verilmesi, işte parayla satılması demin sen de biraz bahsettin. Ee, yani bunun da dünyadaki yansımaları olacaktır diye düşünüyorum ee, tabii ki biz ön safta değildik olarak. ben hiç bırakmadım yani hiç çalışmayı bırakmadım 5-6 herhangi... ee, hastam ameliyattan önce yapılan testte covid çıktı ameliyatı ertelemek durumunda kaldık yani az bir istatistik değil ee, bu bir buçuk yıl içinde Mesleki olarak bunlarla tabii karşılaştım ama bence işin o felsefi ve diğer boyutu daha yani beni daha çok etkiledi açıkçası e, kitaptan son bir şey daha daha sonra tıp dışında bir sorum olacak ama hem bu yazılarınız sırasında yani. 84'te aldığınız Mansiyon var. Argos'ta sanat dergisi var. Cumhuriyet ve Radikal'de. Cumhuriyet gazetesini yazdığınız yazıdan ötürü soruşturmaya uğramanız. Sonra evet. yat Türkiye dergisi. şimdi Ayşe günü de siz de refer ettiğiniz birkaç kez internet gazetecini T24'te. Bir de e, orada soruşturma açılan yazıyı soracağım. Bir de bu sağlıkta dönüşüm yasasından sonra kapınıza asılan bu öğretim üyesi burada hasta bakamaz, ameliyat yapamaz yazısı var. Evet. onu ne, ne korkmuş bir şey yani bilmiyordum ben. Ne evet, evet. E, Önce ondan başlayayım, sonra yazıya döneyim. Ya o bir gün e, evet, işe geldim ve öyle bir yazı e, asılıydı. O zaman ben yeni Park Time'a geçmiştim. Yani 20 yılın ardından e, o zamana kadar hiç özel çalışmamıştım. Yeni başlamıştım ve bu öğretim üyesi burada e, işte e, ameliyat yapamaz, hasta bakamaz, yalnız ders vermeye evet. getiren bir yazıydı. Tabi utanç verici bir şey yani insan kendini e, onca yıl çalıştı, talebelliğini yaptı, ihtisas yaptı, hocalığını yaptı da böyle bir yazıyla e, karşılaşınca e, işte e, gerçekten üniversite öğretim üyelerinin e, yani yöneticilerin birazcık sağlam olması lazım. Yani böyle gelen her emri yukarıdan aynen uygulayıp e, yapmamaları lazım. Yani İstanbul Üniversitesi'nin öğretimi öyle ucuz bir şey değil. Yani biraz e, kafanızda tartacaksınız ve ona göre o yazıları astıracaksınız. O gerçekten beni çok etkiledi. Öbür yazıya gelince... E, Şeyle, e, Turgut Özal o zaman Birinci Körfez Savaşı'nda hani hatırlayacaksınız, işte e, bir koyacağız, üç alacağız falan gibi şeylerle bizi savaşa sokmaya çalışıyordu. Ben de nasıl bir Türkiyeymiş ki o gün kalkıp Cumhurbaşkanı'nın e, görev ve yetkilevi e, hususunda bir yazı yazarak e, eleştiride bulunmuştum. Bu tek adamlık nedir falan, oh, bir dakika bizi savaşa sokamazsınız gibilerinden. 20 Temmuz muydu, 20 Ağustos muydu ne o yazının çıktı 91 falan öyle bir hatırlamıyorum ee, var yazı duruyor tabii Cumhuriyet'te ee, soruşturma açıldı hakkında o gün sonra rahmetli İnan abi işte beni soruşturan e, öğretim üyesinin karısına ameliyat etmiş oradan kurtuldum aslında ben hocam söylemeyin öyle bir şey ne demek olur ama ben işte yazı yazdım, kimseden minnet istemem falan filan şey diyordum ama Hoca tabii gerekeni yapmış yani yoksa çok kötü bir şey çıkardı. Sonra onunla yetinmediler. Hukuk fakültesi ceza kürsüsünde de bir şeyler bir soruşturma açıldı. Onda da vahmetli Bülent Tanöf, vahmetli ülke Azrak ve Allah'ın sağlıklı Gence abi <gülüyor> devreye girdi. Gence Ağabey ve o şekilde ondan da kurtulmuş oldum. Yani. Evet. Bu dediğiniz tabii yöneticilerin hemen gelen emri e, nakletmeleri olduğu gibi ve üstlere yaranma e, evet, evet, evet. o çok gittikçe yaygınlaşıyor ve e, yani, olmazsa olmaz, şey. olmaz bir yönetimci. Yöneticiler de onlardan seçiliyor herhalde. Peki bu son bölüme girerken isterseniz biraz da şu e, seyahatlerini e, konuşalım. Evet. Çok keyifli ya ve çok da ilginç. Yani nereden aklına geldi? Nasıl cesaret ettin? Nasıl vakit buluyorsun? Nasıl hazırlanıyorsun? Biraz onlara değinir misin? Ya işte anlatmıştınız ben de bir maceracılık var. Çocukluğumda hep hala da öyle ya kâşifleri. O zaman daha eski kâşifleri okuyordum. Şimdi modern kâşifleri okuyorum. E, hikayelerini okurdum e, onların yapıp ettiklerini ve böyle gerçekten içimde böyle bir ateş hep oldu ama uzun bir zaman birinci evvelisine girince insan e, hayattan izole oluyor ve başka hiçbir şey yapamıyor neyse biraz fırsat bul bulmaya başladığım zaman e, tekrardan bu hayatıma döndüm e, bir kutuplara bir özlemim var açıkçası e, onu hep istiyordum ee, ama biraz turist olmaktan farklı gitmek istiyordum gerçekten orayı yaşamak için. Önce Güvenlant'a gittim. Güvenlant'ta bir kano ile Kuzey Kutup Dairesini geçtim. Ee, yaklaşık bir yerden çıkıp 100 kilometrelik bir e, köpek çekme hadisesi 8-10 günlük. Ee, tabii olağanüstü manzaralar, olağanüstü bir dünya. Onun peşinden Ne de, değil mi kanada? E, şöyle bir ekiple gittik. 8 kişi. E, İki kişilik ve tek kişilik kanolar var değişerek şey yapıyorduk. Yani hem tek kişilik hem çift kişilik kanoda. Aslında çift kişi daha zor. Çünkü tek kişi kendi dengenden sorumlusun. Ama iki kişi olunca yani öbürünün yanlışı da <gülüyor> sana yansıyabilir. Sonra da Antarktika'ya gittim işte Uşraya'dan bir yelkenliğiyle. O da Drake Passage'i denen bir denizi geçmek gerekiyor. Orası dünyanın en zor denizi kabul ediliyor. Çünkü e, Atlas Okyanusu, Pasifik ve Güney Okyanusu'nun bir araya geldiği bir deniz. Çok vahşi bir deniz. E, o, sonra da bir kendi teknemle bunları yapma arzusu içindeyim uzun zamandır. Şimdi ona uygun bir işte tekne e, yapıp... E, işte. Önce İskoçya falan oralardan başlayıp biraz Faroe Adaları, belki Svalbard olabilir, biraz Norveç fiyortları olabilir. Oradan yavaş yavaş Güvenlantın, e, Disco Bay diye bir yer vardı Grönland'ın batısında 70 derece kuzey enlemlerinde. Oraya kadar gideceğim. Ondan sonra eğer kendimi güvenirsem kuzey-batı geçişi yapacağım. O da efsanevi bir şeydir yani evet. geçiş deniz yoludur. Çok az sayıda e, teknenin ve insanın başarabildiği. Bakalım. Köpeğin, köpeğin de gelecek mi beraber? Dogu tabii. Dogusuz olur mu? <gülüyor> ne güzel. Dogu mutlaka olacak elbette. Ayşegül var mı sorun son dakikada? Var. Evet, var. Yine bu böyle büyük hayaller konuştuk. Tekrar mesleğe dönersek bilmiyorum e, sıkar mıyız ama döneyim bir sorayım. Lütfen. Önemli konu e, hocamızın e, Uzmanlığında omurga ve beyin hastalıkları ve cerrahisi yazılı. Ben omurga tarafından soru sormak evet. istiyorum. Tekrar pandemiye döneceğim. Pandemiye dönüşle birlikte e, ofislerden e, çok insan e, uzaktan çalışmayla evde çalışmaya geçti. Bu evde çalışmada çok ergonomik olmadı. E, bu omurga e, hastalıklarında size başvurularda e, artma gördünüz mü e, diye sormak istiyorum. Ve önerileriniz var mı? Tabii ya şö, şöyle, e, ben tabii bel fıtığı, boyun fıtığı ameliyatları yapsam da benim primer alanım e, nöroşüvüjde beyin. Yani bana gelen hastaların yaklaşık %90-95'i beyinle ilgili sorunlar. Yani omurga alanı benim bizim branşımızda az ilgilendiğim bir alan. E, ama tabii görüyorum... E, Pandemi e, genç insanları ne kadar etkiledi onu e, tam söyleyemeyeceğim ama e, belli bir yaşın üstündekileri çok olumsuz etkiledi. Çünkü genç insanlar iyi kötü daha hareketli olabiliyorlar ama hakikaten belli bir yaşın üstündekileri eve hapsetti ve e, birden atıl kaldılar e, hastalıkta ilerleme görüyor. Yani böyle neurodegeneratif hastalıklar sanki daha hızlı ilerlemiş gibi geliyor bana onlarda. Ee, tabii bilimsel değil, bir gözlemden bahsediyorum. Ee, ama sizin sorduğunuz soruyu şöyle söyleyebilirim. Tabii ki e, yani bizim bel fıtığı, boyun fıtığı gibi hastalıkları en çok e, oturarak çalışanlarda görüyoruz. Yani bankacılarda görüyoruz. E, mesleğini bilgisayar başında olanlarda, uzun saatler geçirenlerde görüyoruz. E, çok sağlıklı bir şey değil. Yani işte Karadeniz'de tarlada çalışan, sırtında küfeyle bilmem bu taşıyan kadınlarda görmüyoruz mesela. E, onun için e, bu sedanter yaşantı omurga'ya iyi gelmiyor. Yani o kesin. Ee, bana soranlara da diyorum ki yani gün içinde mutlaka en az 4-5 defa kalkın. Biraz e, esneme e, stretching hareketleri gerilme hareketleri yapın. Yani vücudun e, kas grubunu ve bu kasları seven fasyaları e, gererek e, çalışmalar yapın diyorum. Ama dediğim gibi primer alanım benim beyin olduğu için ancak bu kadar söyleyebileceğim. Çok teşekkür ederiz. Ee, Yurtdışından konuştuk, başta da konuştuk bu konuyu ama siz e, Almanya'yı da bilen bir hekimsiniz. E, şunu son olarak sormak istiyorum. E, sosyal medyada da çok görüyorum. E, çok fazla referans mektubu yazıyoruz diyor e, tıp akademisyenleri, öğrencilere. E, size de başvurular oluyor mu? Evet. Bir de şunu sorayım. Siz e, şu anda e, 25-30 yaşlarınızda yeni bitirmiş bir e, tıp fakültesine hekim olsaydınız sizin tercihiniz ne olurdu? Yani, yani olur e, evet e, iyi bir soru. <gülüyor> Benim için de zor bir soru. E, yani Amerika'da kalma imkanım vardı. E, o zaman tercih etmedim. E, hayatımın büyük çoğunluğunu İstanbul'da geçirmiş olmaktan da çok mutluyum yani herhalde dünyadaki en güzel şehirde hayatımı geçirdim, geçiriyorum. Ondan çok mutluyum ama gerçekten şimdi olsa gitmeyi düşünürdüm. Ben İstanbul erkeklisiyim yani Almanya ile bir bağlantım var ve dediğiniz gibi çok sayıda giden ve orada öğrenci olan genç arkadaşlarla da temasım var. Aslında Almanya'daki e, doktorlar da Amerika'ya kaçıyorlar e, şey ekonomik olarak e, az e, para alıyoruz diye. E, ama tabii huzurlu bir hayatları var yani her şey belirli. E, bunu seviyorsanız en azından e, işte nöbet saatiniz belirli, e, nöbet haftalık çalışma saatiniz belirli yani bizdeki gibi bir şey yok bu. Zavallı kızcağız ölmüştü hatırlarsanız. Araba kazasıyla onun üzerine bir yazı da yazdım ben. Ee, yalnızca nöbet sorunu değil asistan hekimlerin problemi diye. Ee, yani gitmeyi düşünürdüm Ayşe Bilhan'ım öyle söyleyeyim. Ee, çünkü e, şu anda gerçekten Türkiye'de hekimlerin durumu iyi değil. Yani yenice bir güya iyileştirme yapıldı maaşlara falan ama yani onu zaten kaybetmişlerdi bu <gülüyor> şu andaki ekonomik durumla. Yani bir önceki durumlarına bile gelemeyecekler bu iyileştirmeyle diye düşünüyorum. Yor ee, hekimlerin e, durumu. Yani daha senede bine yakın hekim gidiyormuş. Evet. Çok ciddi bir rakam yani. Evet. Hocam evet. siz macera seviyorsunuz bence kalırdınız. Evet. <gülüyor> Belki de. <gülüyor> <gülüyor> ama macerazı. Yani kendi dilimle espri yapmak e, işte e, pap yerine meyhaneye gitmek benim için daha eğlenceli geliyor. <gülüyor> hayır, hayır, hayır. E, ben Evet bu gerçekten ama gidene de bir gerçekten sözüm yok. E, Evet öyle. Peki Talat bize vakit ayırdın bu yoğun programın Hı. çalışma temponu arasında. Çok teşekkürler, çok keyifliydi. Teşekkür. Herkese Profesör Talat Kırış'ın Beyne Giden Yol Bir Beyin cerrahının Anıları kitabı doğan kitaptan çıkan. Bu kitabı e, önermekteyiz. Çok e, keyifli okunan ve e, çok da e, konu hakkında bilgi edilen bir kitap. Bundan sonrakileri de bekliyoruz. Bu arada sana Antarktika ve Grönland seyahatleri hazırlıklarında da olaylıklar dileyelim. <gülüyor> ve ederken de niye bu parçayı seçtim onu bilmiyorum ama sana denk geldi valla. Orson Welles'ten bir parça. I know that it's to be young. Çok teşekkür ederim davet ettiğiniz için. <gülüyor> tamam tamam. İyi hafta sonları. Hoşçakalın. Önce Sağlık Hazırlayan ve sunanlar Ayşegül Tözeren ve Selim Batu